Bismillahirrahmanirrahim. Rüyada Resulullah'ı nasıl görürsün? Bir öğrenci hocasına gelerek, Hocam, sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyanızda gördüğünüzü biliyorum, demiş. Hocası, Olabilir, bu halde benden isteğin nedir evladım, diye karşılık vermiş. Öğrenci, Ben de onu görmeyi çok arzuluyorum. Ne olur onu nasıl göreceğimi bana öğretin, demiş. Hoca da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada nasıl göreceğini sana anlatabilmem için bu akşam yemeğe davetsin demiş. Akşam olunca öğrenci hocasına gider. Hoca yemeğin tuzunu bir hayli fazla koyar ve öğrencinin su içmesine engel olur. Öğrenci su istemişse de hoca vermez. Aksine daha fazla yemek yemesi için ısrar eder. En sonunda sen şimdi uyu. Namazdan önce uyandığında ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl göreceğini öğreteceğim diyerek talebeyi yatmaya zorlar. Öğrenci uyur. Lakin susuzluğun şiddetinden dolayı kıvranır. Uyanınca hocasının yanına gider. Hocası ona, Yavrucuğum, Resulullah'ı rüyada nasıl göreceğini sana öğretmeden önce sana bir şey sormak istiyorum. Acaba bu gece rüyanda bir şeyler gördün mü? Öğrenci, Evet hocam, der. Hocası, Acaba ne gördün diye sorar. Öğrenci yağmurların yağdığını, nehirlerin aktığını, denizlerin taştığını gördüm diye yanıt verir. Bu cevabı alan hoca şöyle der. Niyetin doğru olunca rüyanda doğru oldu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgin doğru olsaydı işte o zaman sen Rasulullah rüyanda görürdün.